tesatıyoruz, O da nefsemalarının çirgin sıfatlarını şeytanın başına vuruyoruz. Birinci taş kibiri, sıfatı şeytaniyet. İkinci taş ucuğu şeytan sıfatı. Üçüncü taş gadabı, o da şeytan sıfatı. Dördüncü sıfat hasedi. Beşinci sıfat ucub, kibir, rüya, haset, gadab. Altıncı taş hubu mali. Yedinci taş hubu cahı akam sevmeyi atıyoruz. Şimdi ise öyle kibir dedik. Kibir atıyoruz, yerine tevazu alıyoruz. Ucubu atıyoruz. Ona mukabil ucubun karşılığında Allah'a karşı aciz olduğumuzu alıyoruz. Üçüncü taş riayi atıyoruz. Onun yerine ihlası alıyoruz. Hasete atıyoruz. Hakka teslim oluyoruz. Allah'a emanetliğine. Gadebe atıyoruz, hümeti alıyoruz. Hocu atıyoruz. Mal sevmeyi. Yani onun yerine hub-r-resulü alıyoruz. Yedinci taşı bu hub, -hub atıyoruz, makam sevmeyi atıyoruz. Onun yerine hub-r-Allah'ı, Allah'ı atıyoruz. Taşların da manaları bunlar, hepimizin başına kalmış. Bu birinci gün böyle olur, yedi taş atıyorsun. İkinci gün, bunu üç defa tekrar ediyorsun aynı şeyden şeytanın başına. Üçüncü günü gene gidiyorsun şeytanın başına, üç defa aynı şeyi tekrar ediyorsun. Dördüncü günü gene aynı şeyi atıyorsun, Adama sen yere gömüyorsun. İş ikmal olmuştur. Hat, bir şey bitirdiğinde, öteki atışı topladı, şu şeytanın müjdesi,